Babasıyla tartıştıktan sonra kardeşini de alıp evi terk eden Ali, önce Mustafa adında bir simitçi çocukla sonra da yaşlı bir adamla tanışmıştır. Onların yardımıyla birkaç gün barınıp ilk fırsatta iş aramak niyetindedir. Yaşlı adamın evinde geçirdikleri gecenin sabahında bu amaçla dışarı çıkar. Ama onun yokluğundan yararlanan adam kardeşi Salih'i konuşturup onların evden kaçtığını öğrenince çocukların ailesini arayıp sevinçle haberi vermiştir. Nasıl buldun? Yapabilecek misin bu işi? Sandığımdan daha zormuş. Simit satarken bir yandan da hesap yaptım. Salih yanımda getirmekle hata etmişim. <gülüyor> Tek başıma ona bakamam. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Salih'i eve göndereceğim. E, sensiz eve dönmem demiyor muydu? İstemese de zorla göndereceğim. Aslında sen de eve dönsen çok iyi olur. Kaçtım bir kere. Dönemem. İnat yüzünden. İnat değil. Yani biraz inat ama asıl sebebi... Eee? Evet, asıl sebebi ne? Onlar beni sevmiyor. Ee, annenler mi seni sevmiyor? Hiç inanmıyorum. İnanma. Ee, buradan mı dönecektik? Evet, buradan. İyi ki karşınıza o amca çıktı. Yoksa sokaklarda ne yapardınız? Evet, çok iyi biri. Sen de çok yardım ettin bize. Sağ ol. Ben bir şey yapmadım. Teşekkür etmene gerek yok. Keşke sözümü dinlesen, evine dönsen. Başka bir şey konuşsak olmaz mı? Sen bilirsin. Ama yine de bir düşün. Ha, geldik işte. Salih sıkılmamıştır inşallah. Sıkılmamıştır merak etme. Hatta senden daha çok eğlenmiştir. Ah, ah, yorulmuşum bayağı. Alışık değilsin de onda. Merhaba. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. E, Salih nerede? Gelin içeri. Çok yoruldunuz mu? Ben yorulmadım ama Ali yorgun biraz. Ee, i̇lk gün kolay değil tabii ki. Salih nerede? Ee, banyoya geçip elinizi yüzünüzü yıkayın. Çok terlemişsiniz. Ben fazla kalmayacağım amca. Evden merak ederler. E, Salih nerelerde? Niye görünmüyor? Neden susuyorsunuz? Kardeşime bir şey mi oldu? Salih. E... Ne oldu Salih'e? Evden kaçmış. Kaçmış mı? Nereye gitti? Nasıl kaçar? Ben ne yapacağım şimdi? Bilmiyorum. Ben her yere baktım. Polise de haber verdim. Ah, kim bilir nerededir şimdi? Ya başı derde girmişse? E belki eve dönmüştür. Yolu bulamaz ki. Sizin eviniz var mı? E, evet, var. <gülüyor> tamam, o zaman eve gitmiştir. Keşke evde olsa. Ama değildir. Beceremez gitmeyi. Bir başka yere gitmiştir. Bana kızmış olmalı. E, yine de bir arayalım. Numarayı biliyor musun? E, biliyorum. Ama ben çevireyim, siz konuşun lütfen. Ben nasıl konuşayım? Sen kimsin? Niye soruyorsun Salih'i demezler mi? E, e, Mıstık konuşsun o zaman. Arkadaşı sanırlar. Bak Ali, sen gittikten sonra Salih bana her şeyi anlattı. Daha doğrusu ben zorladım onu anlatması için. Evden neden kaçtığınızı biliyorum. Yaptığınızın yanlış olduğunu söyledim ona. Benim kızacağımı düşünüp kaçmıştır. Bilmiyorum. Daha sonra çok konuşmadı benimle. Eve dönmüş olabilir. Ara artık evi. Kardeşini merak etmiyor musun? <gülüyor> tamam arayacağım. Telefon içeride biliyorsun. Alo. Anne, ben Ali. Ali, oğlum neredesin? İyisin değil mi? İyiyim anne, merak etme. Serih nasıl? Yanında mı? Nasıl meraklandık? Şey, e, iyi anne, ben seni ararım yine. Hoşça kal. Ali, oğlum kapatma. Evde yokmuş. Hep benim yüzümden oldu. Kardeşimi koruyamadım. Üzülme Ali, beraber gider ararız. Sağ olmustuk, ben ararım. Ben gerekli yerlere haber verdim. Beklemekten başka çaremiz yok. Ben bekleyemem. Gidip bulacağım onu. Ali Ali dur bir dakika. Beni dinle. Rahat bırakın beni, gideceğim. Ha, beni bekle, ben de geliyorum. Ay Allah. Nerede kaldılar? Yanlış mı yaptım acaba? Evlerini arasam. Oh, nihayet geldiniz. Her yere baktık. Yok bulamadık. Ne yapacağım ben şimdi? Artık doğruyu söylemenin zamanı geldi. Yine ne oldu? Benden ne saklıyorsunuz? Korkmana gerek yok haberleri iyi. Salih evinde, merak etme. Kim söyledi? Dün kendi ellerimle teslim ettim. Yani siz bana yalan mı söylediniz? Yalan demesek daha iyi olur. İkinizin iyiliği için küçük bir şaka yaptık. Ama bu çok kötü bir şaka. Beni çok korkuttunuz. Biliyorum, belki biraz ileriye gittik. Ee, senin annenlere yaptığın şaka gibi. Ben onlara şaka yapmadım. Kızdığım için evden kaçtım. Biz de sana kızdık, böyle bir şaka yaptık. Sen de biliyor muydun Mıstık? Hayır. Bütün gün seninle beraberdik. Nereden haberim olacak? Kızdın mı bize? Kızmaya hakkım yok. Bütün bu olanların nedeni benim. Eee eve dönecek misin? Dönmek istemiyorum. Salih döndü nasıl olsa. Tek başıma daha rahat yaşarım. Hala niye inat ediyorsun? Ailenle konuştum. Çok iyi insanlar. Seni de çok seviyorlar. Onları bu kadar üzmeye hakkım var mı? Beni sevse... Her istediğini alırlardı. Sadece o değil. E başka ne peki? Bilmiyorum işte. Beni sevmiyorlar. Sevgi sana alınan eşyalarla ölçülmez. Öyle bile olsa sana şu ana kadar kim bilir neler alınmıştır. Onlar başka. Kardeşine bakmayı düşünüyordun. Bugün hiç de kolay olmadığını gördün. E birkaç gün sonra Salih senden kim bilir neler isteyecekti. Hepsini alabilecek miydin? Çok param olsa alırdım. E, Salih senden su istemişti. Sen Hı. de dayan biraz demiştin. Su bile alamamıştın. Paramızı dikkatli harcamak zorundaydık. Baban da parasını dikkatli harcamak zorunda olamaz mı? Bu sizleri sevmediği anlamına gelmez. Sen Salih'i sevmediğin için mi ona su almadın? Ne demek istediğinizi anlıyorum. Aslında başından beri farkındaydın. Seninki yalnızca bir anlık öfke. O anda beni sevmediklerini düşündüm. Bir an için. Artık üzmeyelim onları istersen. Bak sen Salih kaybolunca nasıl üzüldün. Evet çok üzüldüm. Keşke hiç oyuncağım olmasa ama Salih yanımda olsa diye düşündüm. Her ikisi de olsa daha iyi olur. Daha iyi olur tabii ki. Ama olmadığı için de sevdiklerimizi üzmeye hakkımız yok. E ne yapıyoruz şimdi? Ne yapacağız? Eve gidiyoruz tabii ki. <gülüyor> Biz artık kalkalım. Yemek hazırlamıştım. Birlikte yeriz. Başka bir zaman. Musluğu da merak ederler. Size çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız onlara sağ salim kavuşamazdım. Rica ederim. Ben onlarla çok güzel iki gün geçirdim. Yalnızlıktan sıkılmıştım. <gülüyor> ne zaman isterseniz gelin. Mıstık sen de. Telefon et biz gelir seni alırız. Teşekkür ederim isterim gelmeyi. Sizi üzdüysem çok özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Ben de. Bir daha abim kaçsa bile ben kaçmayacağım. <gülüyor> ah e, ben bakarım. Ali bak arkadaşların geldi. Hoş geldin evimiz. Seni çok özledik. Nasılsın? Hoş bulduk sağ olun. Bezirgen oynayacağız. Gelir misin? Yemeğimi yedikten sonra gelirim Cemil. İstersen hamburger alabilirsin oğlum. Hayır baba. Annemin yemeklerini çok özledim. <gülüyor> Yasemin Tez'in yazdığı Hamburger adlı oyunun beşinci ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.